Cihat bir emre uyar. Kafirlerin elinde bulunan yazılı ve görsel medya, birçok kavramı bulandırdığı gibi, İslami olan kavramlarında içini farklı manalarla doldurup, genel olarak bütün insanların, özel olarak da Müslümanların zihinlerini karıştırma gayreti içerisindedir. Bu saldırılardan nasibini alan kavramlardan birisi de şüphesiz cihat kavramıdır. Cihat kavramı İslami bir kavramdır. Dolayısıyla içerisinin İslami kaynaklar referans alınarak doldurulması gerekir. Hangi İslami kavram olursa olsun, o kavramın içi, vahyin istediği şekilde değil de nefsin veya aklın istediği şekilde doldurulursa bu, zihinlerin iflasına, amellerin ifsadına sebebiyet verecektir. Cihad kavramı insanların zihninde o kadar bulanıktır ki, insanlar cihadın sadece bir takım dünyevi menfaatlerin elde edilmesi, bazı beşeri ideolojilerin yüceltilmesi adına yapıldığını zannedip, medyanın da yönlendirmesiyle, cihat eden insanları militan, psikopat, terörist, cani veya katil olarak zihinlerinde resmetmektedirler. Bizim bu yazıyı yazarken gayemiz, bir şeyleri veya birilerini temize çıkarmak değildir. Aksine bizim amacımız, asli itibariyle temiz ve berrak olan bir kavramın izahatını yapmaktır. Cihadın Fazileti Şeriat, cihat ameline ve bu amelin faili olan mücahide birçok fazilet atfetmiştir. Bunlardan bazılarını şöyle maddeleyebiliriz. Cihat, amellerin en faziletlisidir. Ona denk olabilecek bir amel yoktur. Mü'minlerden oturanlarla, malları ve canlarıyla Allah yolunda cihat edenler bir olmaz. Allah, malları ve canlarıyla cihat edenleri, derece bakımından oturanlardan üstün kılmıştır. Nisa suresi 95. ayet Siz hacılara su vermeyi ve Mescid-i Haram'ın tamirini Allah'a ve ahiret gününe inanan, Allah yolunda cihad edenle bir mi tuttunuz? Bunlar Allah nezdinde bir olamazlar. Tevbe suresi 19. ayet İman edip de hicret edenlerin, Allah yolunda malları ve canlarıyla cihad edenlerin Allah katında dereceleri çok büyüktür. İşte umduklarını elde edenler de onların ta kendileridir. Tevbe Suresi 20 ayet Ebu en şöyle bildirilmiştir Rasulullah'a Allah yolunda cihada denk hangi iş vardır diye soruldu ona denk ibadeti yapmaya güç yetiremezsiniz buyurdu asap aynı soruyu iki3 defa tekrarladılar Rasulullah her defasında ona denk ibadete güç yetiremezsiniz cevabını tekrarlayarak şöyle buyurdu Allah yolunda cihad eden kimsenin benzeri, gündüzleri oruç tutan, gecelerini namaz kılıp Kur'an okumakla geçiren ve Allah'ın ayetlerine gereğince itaat eden ve Allah yolundaki mücahid dönünceye kadar, ne namaza ne de oruca usanmadan ara vermeyip devam eden kimse gibidir. Müslim İmâra. Buharinin rivayeti de şöyledir. Bir adam, ''Ya Resûlallah, bana cihada denk bir amel gösterseniz'' dedi. Rasûlullah da, ''Ona denk olabilecek bir amel bulamıyorum ki.'' buyurdu. Sonra, mücahit savaşı çıktığı zamandan başlayarak, mescide kapanıp durmadan usanmaz namaz kılmaya ve aralıksız iftarını açmadan oruç tutmaya güç yetirebilir misiniz?'' buyurdu. Bunun üzerine soruyu soran kişi, ''Buna kim güç yetirebilir ki?'' dedi. Buhari. ''Cihad kurtuluşun anahtarıdır. Ey iman edenler, Allah'tan korkun.'' O'na yaklaşmaya yol arayın ve O'nun yolunda cihad edin ki, kurtuluşa eresiniz. Maide Suresi 35. Ayet Yoksa siz, Allah içinizden cihad edenlerle sabredenleri belli etmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Ali İmran Suresi 142. Ayet Ey iman edenler! Size, sizi çok acıklı olan bir azaptan kurtaracak bir ticareti göstereyim mi? Allah ve Rasûlüne iman edersiniz. Mallarınızla, canlarınızla Allah'ın yolunda cihad edersiniz. Eğer bilirseniz, bunlar sizin için daha hayırlıdır. Günahlarınızı da affeder ve sizi altından ırmaklar akan cennetlere ve adn cennetlerindeki çok hoş meskenlere koyar. İşte bu, çok büyük bir kurtuluştur. Ve sevdiğiniz bir diğeri daha. Allah'tan bir zafer ve yakın bir fetih. Mü'minleri müjdele. Saf Suresi 11 ve 13. Ayetler Kim Allah yolunda savaşır, öldürülür veya galip gelirse, biz ona büyük bir ecir vereceğiz. Nisa Suresi 74. Ayet Cihat, Allah'ın subhanehu ve teâlâ, dinini yaymanın ve yüceltmenin en etkili yollarındandır. Fitne kalkıp din, otorite, yalnız Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Enfal Suresi 9. Ayet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 Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Uhud'da şehit olan kardeşleriniz var ya, Allah onların ruhlarını yeşil kuşların içine koydu. Bunlar cennetin nehirlerine giden, cennet meyvelerinden yiyen ve arşın gölgesine asılmış altından kandillere girip istirahat eden kuşlardır. Şehitler böylece güzel güzel yiyip içip dinlenince şöyle dediler. Kardeşlerimize bizden kim haber götürecek? ve bildirecek ki, bizler cennette dirileriz, rızıklanıyoruz. Bu haber gitmeli ki, onlar cennete karşı isteksiz olmasınlar ve harpte korkak davranmasınlar. Allah onlara cevaben, sizin haberinizi ben duyuracağım buyurdu ve yukarıda zikredilen ayeti indirdi. Ebu Davud Enes'ten radiyallahu anh rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.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 Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve, Ya Resûlallah, sizinle beraber savaşa mı katılayım, yoksa Müslüman mı olayım dedi. Resûlullah, önce Müslüman ol, sonra da savaş. O adam Müslüman oldu, savaştı ve şehit düştü. Bunun üzerine Resûlullah, az çalıştı, çok kazandı buyurdu. Buhari Cihat Abdullah bin Amr bin Aslan radıyallahu an bildirildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şehit olan kimsenin kul borcu dışındaki bütün günahlarını Allah bağışlar. Müslim imara. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Muhammed'in canını elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, Allah yolunda savaşıp öldürülmeyi, sonra savaş edip yine öldürülmeyi, Sonra tekrar savaş edip, yine öldürülmeyi çok arzu ederim. Müslim İmara Daha sayabileceğimiz birçok madde, cihadın faziletini gözler önüne serecektir. Kendisine bu kadar çok fazilet atfedilen bir amele, Müslümanların dikkatlerini vermesi gerekir. Cihad nedir? Cihadın gayesi ne olmalıdır? Bu amelin kısımları var mıdır? Bu amelin öncesinde yerine getirilmesi gereken mukaddimeler nelerdir gibi konuları, Müslümanların, özellikle de, cihad sahasında olan Müslümanların bilmeleri gerekmektedir. Cihadın Gayesi Bir işin gerektiği şekilde yapılması, o işin yapılış gayesini bilmeye bağlıdır. Gayenin göz ardı edildiği eylemlerin, istenilen şekilde yerine getirildiği rastlanılmış bir durum değildir. Ancak yaptıkları işleri, neden yaptıklarını bilen insanlar, işlerin yapılması gerektiği gibi yerine getirebilirler. Bu mesele, Cihad amelinde de böyledir. Ancak cihadın gayesini bilen insanlar, Rablerinin istediği şekilde bu ameli yerine getirebilirler. Aksi takdirde Allah subhanehu ve Teala için yapıldığı iddia edilen amel, faillerine hüsrandan başka bir şey getirmeyecektir. Zihni net olan insanların amelleri de o oranda net olur. Sahabenin zihninde cihadın gayesi o kadar netti ki, bu netlik onların sözlerinden ve fiillerinden rahatça okunabiliyordu. İsterseniz gayenin, sahabenin zihninde ne kadar net olduğuna bir iki örnek verelim. Bu örneklerden en çarpıcı olanı şüphesiz ki, Rebi bin Amir'in radiyallahu an İran'ın seçkin komutanlarından rüsteme vermiş olduğu cevaptır. Sahabenin kafası o kadar net ki, nereye geldiğini, kimin huzurunda olduğunu, karşısına çıktığı insanların kuvvetin hiç umursamadan, bu gayeyi hem fiilinde hem de sözünde aynı netlikte ortaya koyabilmektedir fiili olarak sahabe İran'ın ihtişamının simgelerinden olan halıları, ipekten minderleri Mızra ile delerek, siz dünyanın paranın kullarısınız. Bizler insanları bu basit şeylere kulluktan kurtarmak için geldik mesajını vermektedir. Aynı şeyi onun sözlerinden okumak da mümkün. Ne demişti Rebi radıyallahu an Rüsteme? Allah Teala bizi gönderdi ki O'nun dilediği kimseleri kullara kulluk etmekten kurtarıp, Allah'a kul yapalım. O kimseleri dünya sıkıntısından kurtarıp, genişliğe kavuşturalım. Dinlerin zulüm ve baskısından kurtarıp, İslam'ın adaletine kavuşturalım. Allah bizi, kendisine imana davet edelim diye, diniyle yarattıklarına gönderdi. Bu dini kabul eden kimsenin durumunu kabulleniriz ve kendisine dokunmadan geri döneriz. Ama bu dini kabul etmeyen kimselerle, Allah, Vadini gerçekleştirinceye kadar savaşırız. Gaye net olduğunda, mesele hem sözde hem de fiilde netlik kazanıyor. Sahabenin zihninde gaye net olduğu için, savaşın en şiddetli anında gözünü kırpmadan canını feda edebiliyor. Bunun böyle olmasının sebebi, Allah'ın ve Rasûlünün sahabenin zihnine gayeyi çok net bir şekilde işlemesiydi. Fitne, şirk, kalkıp, din, otorite yalnız Allah'a ait oluncaya kadar, Onlarla savaşın. Enfal Suresi 39. ayet. İbn Ömer'den radiyallahu an rivayetle Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Ben insanlar Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in de onun resulü olduğuna şahitlik edinceye, namazı kılıp zekatı verinceye kadar savaşmakla emrolundum. Bunları yaptıkları zaman kanlarını ve mallarını benden korumuş olurlar. Buhari, Müslim. Dikkat edilirse Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem savaşın gayesinin kelime-i tevhidin yayılması ve yüceltilmesi olduğunu vurgulamıştır. Kendisine soranlara da aynı şekilde cevap vermiştir. Kim Allah'ın kelimesi en yüce olsun diye savaşırsa o Allah yolundadır. Buhari, Müslim. Cihat yeryüzünde tevhidin taakkuk etmesi ve şirkin son bulması için yapılmalıdır. Gayenin, tevhidin yüceltilmesi olmadığı savaşların cihat olarak anılması, isimden öteye geçmeyecektir. En büyük maslahat, yeryüzünde tevhidin tesis edilmesi, şirkin temizlenmesidir. Bunun dışındaki maslahatlara gelince, bu maslahatlar, en büyük maslahatın elde edilmesi için kurban edilmesi gereken maslahatlardır. Canın korunması, namusun, ırzın korunması, şeriatın muhafaza etmekle yükümlü olduğu maslahatlardır. Ancak şeriat, cihatta canlar, ırzlar, namuslar tehlikeye girmesi ihtimaline rağmen cihadı farz kılmıştır. Çünkü hiçbir maslahat, tevhidin maslahatından büyük olamaz. Bununla beraber, cihadın meşru olduğu bazı durumlar vardır. Şöyle ki, yukarıda zikrettiğimiz gibi, yeryüzünde şirk olduğu müddetçe cihad meşrudur. Şirkin varlığıyla beraber, İnsanların davete ulaşmalarını engelleyenlere karşı, cihat meşrudur. Çünkü bu engelin kaldırılması, ancak cihatla mümkündür. Müslümanlardan ister mal anlamında olsun, isterse de can anlamında olsun, zulmü kaldırabilmek için cihat meşrudur. Allah izin verirse, bir sonraki yazımızın konusu yine cihat olacaktır. Âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Bu yazı, Tevhid Dergisi'nin 18. sayısında yayınlanmıştır.